Merhaba, Bir Sosyocuğum programına daha hoş geldiniz. Ben Mavi, ben Selen. ben Gülce, M ben Begen. Ve biz bugün çok yakın tarihte geç, e, geçmiş olan 4 artı 4 projesini konuşmak isteyerek başlamıştık aslında. Çünkü hepimizi hem okullar yeni bitmişken, benimki bile dün bitmişken, hepimizi çok etkileyen eğitim sorununa ilgili uzun süredir bir program yapmak istiyorduk. İlk önce Deniz ve Mert'le bir tartışma sonucunda karar vermiştik böyle bir şey yapmaya. Ve sonunda bir dizi yapmaya karar verdik. Ve bu da eğitimle ilgili yapacağımız dizinin ilk bölümü olsun dedik. Ve 4 artı konusunda konuşurken... ...neler değişti, nasıl oldu... ...diye konuştukça aslında şunu da fark ettik... ...eskiden nasıldı, eskiden iyi miydi ki... ...bu e, değişimi bu kadar... ...eleştirel bir şekilde yaklaşıyoruz ve... E, ...biraz önce yaptığımız tartışmada... ...eskiden daha çok konuşmaya karar verdik... ...eskiden nasıl bir sistem vardı, doğru muydu... ...ve bunun üzerine hepimizin çok... ...yorumları olduğuna karar verdik ve bugün biraz öyle olacak... ...4 artı 4 önceki sistem nasıl... ...bir sistemdi ve hepimizi nasıl etkiledi... ...gibi bir konumuz olsun diye düşündük... ...ve öncelikle... E, Gülce'den başlamak istiyorum. Çünkü bu tam bu sistemin en ortasında olan ve en içinde olan aslında Gülce. Yeni sınavdan çıkmış biri olarak. Ve biraz onun düşüncelerini merak ediyorum aslında ben. Evet. Sınavdan daha yeni çıktım. Çok stresli bir dönemdi açıkçası. Zaten sınava girince her şeyi unutuyorsunuz diyebilirim. E, aslında nasıl desem e, ben bu sistemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani SBS'nin yanlış olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hani... Biz ergenlik dönemindeyiz ee, ve ergenlik döneminde hani bizim sosyal aktivitelerimizi yapmamız gerekiyor. Böyle e, eğlenceli şeyler arkadaşlarımızın ortamı ama biz 3 e, sene boyunca hiç bunları yapmadan sadece sınava odaklanıyoruz. E, bu da bence çok yorucu bir şey. Çünkü biz büyüdükçe sonuçta üzerimize düşen düşen sorumluluklar artıyor ve hani bizim tam böyle sosyal aktiviteleri falan yapmamız gereken zamanda. E, bunu da elimizden kaybetmemiz SBS sayesinde çok kötü bir şey diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda senin hani bu değişkenlikle ilgili de yorumların vardı sanırım. Çok sürekli değişen bir sistem oluşu. Evet bu. Mesela. <gülüyor> çok kafa karıştırıcı. Hani bir SBS, bir OKS, bir başka bir sistem. Hani hepsi çok farklı şeyler ve hani bu bence çok eşitsizlik oluyor. Herkes farklı bir sisteme göre sınava giriyor. Biz 3 senelik giriyoruz, başkaları 1 senelik giriyor. Ee, bazıları şimdiki sisteme göre galiba 8. sınıftan sadece e, giriyorlar. Yani burada bir eşitsizlik var, ben böyle düşünüyorum. Peki ben de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Gülce haklı kendi konusunda sınavdan yeni çıktığından dolayı henüz henüz bir hani şok durumunda. Hani ben hani bir yıl oldu sınavı gireli. Bundan dolayı tabii ki benim düşüncelerim çok daha farklı olacaktır ona göre. Yani eğer ...çok ters bir şey söylersem de ona haksızlık yaptım... ...düşüneceğim ama benim bu konudaki... ...düşüncelerim şöyle. Bence bir kere sürekli değişme... ...konusunda çok haklı. Çünkü gerçekten de eğitim sisteminin... Süre, ...sınav sisteminin diyelim... ...sürekli değişmesi gerçekten de... ...öğrencileri çok büyük muallakta... ...bırakıyor birincisi. ikincisi ...bazı tabii ki eşitsizlikler... ...söz konusu olabilir. Sınıf... ...atlama bakımdan özellikle. Bundan daha sonra tabii bahsedebiliriz. Ama ben sınav sistemimizin genel... ...olarak hani sınav içeriğinden bahsetmiyorum... ...eğitim sistemimizden hiç bahsetmiyorum... ...ama öğrencilerin bir sınav sürecine girip... ...ve o sınavdan çıkarak belli bir liseyi kazanma... ...hikayelerini ben mantıklı buluyorum... ...ve bu mantıklı bulmak hani... E, ...ne yazık ki bazı arkadaşlarımız tarafından yanlış karşılanıyor... ...fakat ben hani kendimi şu şekilde savunabilirim... ...sonuçta biz bir yetişme çağındayız ve hani... Em, istemesek bile akademik olarak bir şekilde gelişmek zorundayız çünkü ileriki yaşamımızda bu bilgileri kullanacağız ve bundan dolayı ben gelişme çağındaki bir çocuğun hayatının 1-2 yılını, 3 yılını veya 4 yılını neyse sadece bir sınava adayarak akademik gelişimini çok önemli akademik gelişim için çok önemli olan liseye girmesini mantıklı buluyorum. Peki Ama... bu sürenin sürekli değişken olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet bu konu tabii ki e, ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığımızla alakalı bir durum. Çünkü e, sınav sisteminin sürekli değişmesi dediğim gibi çok büyük sorunlar yaratıyor öğrenciler bakımından. Bir kere en büyük sorun e, öğrencinin hangi sınava gireceğini bilmemesi. Örneğin SBS 2 veya bir yıl önce kaldırıldı şu an tam emin değilim benim kardeşim o döneme tam denk geldi ve kardeşim iki yıl boyunca hangi sınava tabi tutulacağını Hangi sınava tabi tutulacağını bilmiyordu. Bundan dolayı da hani ne yapacağından emin değildi. Aynı zamanda mesela liseye yeni geçen öğrenciler sınav atlı eğer bir üst sınıfa geçerlerse hazırlık atlama olabilir. Farklı nedenler olabilir. O zaman bir önceki yılın sınavından değerlendirilecekler. O da diğer öğrenciler için daha diğer öğrenciler için haksızlık olacak. Mesela bir önceki yıl ki sınav eğer kolaysa onların onun aldığı puan diğerlerine göre daha yüksek olacak gibi. Yani bundan dolayı sınav sisteminin sürekli değişmesi çok büyük dezavantaj yaratıyor. Fakat sınav sistemi eğer stabil bir şekilde tutulabilirse bence yararlı konu yararlı olduğu noktalar da var. Ya bence şöyle yani hani e, az önce akademik olarak ileride hani öğrendiğimizi ileride daha çok işimize yarayacağını söyledin ama bence öyle değil hani lisede belki biraz daha öyle ama ortaokulda öyle olduğunu zannetmiyorum çünkü farkında mısınız bilmiyoruz ama yani bilmiyorum ama ortaokulda gördüğümüz bilgilerin çoğunu lisede tekrarlıyoruz. Hani tabii üstüne bir şeyler ekleyerek görüyoruz ama hani böyle bir koşuşturmaca bence hani ortaokulda gereksiz belki lisede tamam ama ortaokulda bence değil. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Beren'in düşüncesine belki biraz hani aykırı olacak ama hani diyor ya 3 ya da 4 senemizi sadece yani çalışarak geçirebiliriz. Bence bu normal bir şey. Hı hı. Ama şöyle düşün. Şimdi biz 3-4 senemizi başta bir e, işte SBS, OKS, Liseye Geçiş Sınavı için geçiriyoruz. Sonra bir 3-4 senemizi üniversite sınavı için geçiriyoruz. Bu hep böyle devam ediyor. Aslında sonra hayatımızın... bir 3-4 senemizde mesleğimizi kazanmak Aynen. için, çalışmak için geçiriyoruz. Onların yani bu 3-4 seneler bitmiyor aslında. Hani hep böyle devam ediyor. Şimdi bu bakımdan haklısınız arkadaşlar ama ben olayı şu bakımdan Bakıyorum. Sonuçta bu hayatta başarılı bir yere gelebilmek için belli bir akademik süreçten geçmemiz gerekiyor. Bir insanların bizi hani eğitmesi gerekiyor. Hani çünkü hiçbir insan bir şey bilerek doğmuyor ve bir şekilde o bilgileri almamız lazım. Tabii ki insan kendini kendi kitaplarla çok güzel eğitebilir. Bunu eğitemez mi diyorum. Tabii ki çok güzel eğitim olabilir kendi evinde. Fakat içinde yaşadığımız sistemde ne yazık ki eğitim sistemi şu şekilde. Sen okula başlarsın ve o okul seni bir şekilde adam eder. üniversiteye geleceğin yaşta ya yurt dışına bir üniversiteye gidersin ya da ülkenin sınav sınavına girip kendi ülkenle bir üniversiteye gidersin. Dolayısıyla hem yurt dışına bir üniversiteye gitmek için hem de yurt Yurt dışına bir üniversiteye gitmek için bu akademik süreçten gitmemiz gerekiyor. Ama onda illaki zaten bir dönem de geçeceğiz hani. Ben bütün hayatımızı da buna vermemiz gerekmiyor. Ve bence. başka eğitim sistemlerine baktığımızda yurt dışındakilere hepsinde böyle olmadığını görüyoruz. Evet. Ve mesela Gülcan'ın şöyle bir dayanak noktası vardı. Evet haklısın bir bir sınav sistemi gerekli ama mesela dördüncü sınıftan SBS için çalışmaya başlayanlar vardı. Çünkü 6. sınıfta SBS'ye girecekti. Bir çocuğun dördüncü sınıfta dershaneye gitmesi sağlıklı değil. Yani ...çocuğun gelişmesi açısından sağlıklı değil ve bu dönemde ezbere dayalı bir sınav için çalışması... ...ne kadar gerçekten sağlıklı ve eğitimli bir birey olmasının yolunda katkıda bulunacak bir şey? Ee, tabii ki sadece ezbere dayalı bir sınav olması ve hani buna dördüncü, dördüncü sınıf gibi... ...çok küçük bir yaştan başlanması çocuklar için sağlıksız olabilir fakat... E şu anda zaten tartıştığımız sistem sanıyorum. 6. sınıfta başlayan SBS hı hı. sistemi içinde o sistem zaten bitti. Ama dediğim gibi hani bu Milli Eğitim Bakanlığı sürekli sistemleri değiştirdiği için şu anda konuştuğumuz sistem bile stabil olmadığından dolayı hani sürekli havada kalacak. Bu söylediklerimiz, bu söylediğimiz, konuştuğumuz şeyleri 5 yıl sonra dinleyen dinleyicilerimiz ay bu nasıl sistemmiş diyebilir çünkü Ülkemiz 2-3 yılda bir sistem değişiyor. SBS ilk girenler üniversite şey e, lise 3'e gelmeden lis e, o sınav bir o sınav sistemi bitti gerçekten çok ilginç yani. E zaten Gülce bunu bundan şikayetçiydi ama senin aslında şöyle de bir yorumun vardı eski konuşmalarımızda hani yaşlıkları ile ilgili Aynı seviyede olduğu için aslında pek de bir sorun değil gibi bir yorumum vardı. Onu bir daha duymak isteriz tabii aslında. Tabii ki. Şimdi ben şu şekilde düşünüyorum. Sınav sistemleri tabii ki her yıl kendi kendi dönemindeki arkadaşlarıyla ilgili olduğu için o öğrenciler için doğrudan bir... Dezavantajı yok Nasıl bir dezavantajı yok şu şekilde Mesela sen bir sınav sistemine Tabi tutuluyorsun 6. sınıfta Başlayacaksın 6. sınıfta sınava giriyorsun 7'de giriyorsun 8'de giriyorsun Ve aynı şekilde senin dönemindeki Arkadaşların bu sınava giriyor Ve sınavın zorluğu tamamen aynı oluyor Aynı sınava tabi olduğunuz için Dolayısıyla diğerlerine ne bir avantajın oluyor Ne bir dezavantajın oluyor bir saniye eğitim şey o sınava çalışma şeylerine sonra geleceğim bir saniye. Şimdi ben şundan bahsediyorum. Bundan dolayı doğrudan bu öğrenciye gösterilen bir dezavantaj yok. Çünkü bildiğiniz gibi liseler belli bir yüzdelik dilime göre öğrenci alıyor veya e, özel liseler belli bir puana göre alıyor. E, şey, öğrencileri kabul ettiğinden veya burs verdiğinden dolayı e, herhangi bir dezavantaj yok. Benim bahsettiğim dezavantaj daha kompleks bir konuda. Şimdi şu şekilde bazı bildiğiniz gibi liselerin hazırlıkları var bazılarının yok. Mesela bir okulda hazırlığa gidiyorsun bazı okullar hazırlık atlatmanı kabul etmiyor bazıları kabul ediyor. Mesela hazırlığı atlat atlatmayı kabul eden bir liseye gidersen ve hazırlık atlarsan bu sefer senin dönemin yani senden bir önceki dönem ilk öğretimde senden bir, ön, bir önceki yıl sınava giren öğrenciler oluyor. Dolayısıyla sen senin puanın onlardan daha yüksek veya daha alçak olabilir. Dolayısıyla senin başka okullara yatay geçiş yapman mümkün oluyor. Bu bu bir eksiklik. Yani eğitim sistemimizin hatalarından, bağlarından biri bence. Yani Gülcan'ın söylediği eşitsizlik daha çok hani 8. sınıfta o kasaya girecek bir insan sadece 7. sınıfta bunun için sıkılmıştır. Ve onun dışında aktivitelerine zaman ayırmıştır. Ama 4. sınıfta SBS'ye hazırlanan birinin psikolojik gelişimi çok daha farklı olur. Abi. Böyle bir eşitsizlikten bahsediyor sanırım. Bir bahsediyorsan... de hani sen diyorsun ya her seneye göre her iki sene kendi kendine sorumlu yani... E ne dezavantajı var ne de avantajı var. Bence onunla da e, bence yanlış düşünüyorsun şu konuda da. Sonuçta biz büyüyoruz. E, bizim aldığımız eğitime göre büyü, büyüdüğümüzde hani nasıl bir işe gideceğimiz ya da ne olacağımız ona göre belli oluyor. Şimdi ee, mesela sadece 8. sınıfta girmiş olan 8. sınıfa tabi tutulmuş bir öğrenci daha iyi bir puan alıp daha iyi bir liseye gidip daha iyi bir eğitim görebilir. Böylece hani mesleğinde daha başarılı olur. Ben sadece bütün 3 seneden e, tabi tutulup girerim liseme. Daha kötü bir liseye girebilirim. Ee, böylece hani iş, ola, iş olanaklarım daha kötü olabilir ve hani burada da aslında bir karşılaştırımla olabiliyor. Gülce şu dediğine ne yazık ki katılamıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer sadece 8. sınıfta girersen sınav daha kolay, daha stresiz olacağından dolayı daha iyi liseye girerim. 6'da başlarsan daha stresli olacağından daha kötü liseye girerim diye Ama... bir şey. Bir saniye. Bir bitireyim. Böyle bir şey tabii ki olası değil. Çünkü aynı herkes, senin dönemindeki herkes aynı stresi yaşıyor. Dolayısıyla mesela OKS sisteminde bir okulun taban puanının 440 olduğu fakat SBS dönemine geçtiğinde bu okulun taban puanı 490'a yükseldiği görülüyor. Yani arada çok büyük bir uçurum var. Ve bu öğrencilerin hepsi bu uçuruma tabi. Yani o yıl bütün öğrenciler 460 puanla girmiş. Ertesi yıl bütün öğrenciler 490 puanla girmiş. Dolayısıyla bir eşitsizlik yok. Yine aynı, aynı seviyede öğrenciler giriyor sadece puanın adı farklı. İşte onun eşitsizlik demek istediği şey daha biraz daha hani felsefi, psikolojik öyle alanlarda demeye çalışıyor. Hani bunun mantığını da yanlış buluyor sanırım ve biz hemen bir araya girmek istiyoruz. Ee, aralarda şarkıları söylemiyoruz genelde. Bu sefer söyleyelim dedik. Yoğun istek üzerine Pink Floyd'ın The Ball şarkısıyayız. We We don't need no thought control tartışmadan sonra hemen şöyle bir noktaya dönmek istiyorum. Sınav sisteminin zaten ben şahsen hani robotlaştıran bir sistem olduğunu düşündüğüm için çok fazla üzerine durmak istemiyorum ama bir tartışma çıkmıştı. Kas kalkması kalkmasıyla ilgili. Burada çok güzel bir iki fikir doğdu bence. Bir Beren'in bir görüşü var. Kas kalkmasının ne kadar yanlış olduğu ile ilgili. Hak ettiği emeğini bulamıyor diye. Bir de Selin'in çok daha hani altındaki felsefeyi çok yanlış buluyor ve bununla ilgili görüşler var. Biraz onunla, onu konuşmak istiyorum. Peki o zaman ben başlayabilir miyim? Ee, sistem... Kısa evet. Tamam. Sistem, sistemler eski ve yeni sistemlerle de bahsedeyim. Ee, şimdi ben e eski sistem şöyleydi. Eğer bir Anadolu Lisesi'nden veya düz liseden herhangi bir liseden mezun olunca daha doğrusu bir üniversite sınavına girince e okul birinci sistem okul birincisiyseniz aynı puan alıyorsunuz. 70 küsür bir puan. Fakat eğer düz, lise, eğer düz lisede veya herhangi başka bir lisede okul sonucu olursanız 0 puan. Yani hiçbir puan alamıyorsunuz. Lakin Anadolu liselerinde yük, Anadolu liseleri bir önceki yıl e, aldıkları puanlara göre sınıf e, sıralanıyor. Ve Yüksek Anadolu liselerinde okul sonucusu olsanız bile size belli bir puan veriliyor. Bunun dayananı şöyleydi. Ben de bir Anadolu lisesinde okuyan bir öğrenci olarak şöyle anlatabilirim sistemi. Şimdi Anadolu liselerinde Anadolu liselerinde yapılan sınavlar, verilen eğitim ve verilen eğitimin hatta dili bile düz liselerden ve diğer liselerden çok farklı. Bundan dolayı öğrenciler okul sonucusu olsa bile düz liseden belli bir seviye, üstte daha kalifi oluyor. Dolayısıyla öğrencilerde... Anadolu Lisesi'nden üniversite sınavına giren öğrenciler okul sonuncusu olsa bile daha fazla not almaya hak eden öğrenciler. Fakat yeni sistemde ne yazık ki bu katsayı sistemi kalkınca imam hatip liselerinden giren sınava giren öğrencilerle Anadolu liselerinden sınava giren öğrenciler tamamen eşitleniyor. Fakat bazı Anadolu liselerin, bazı Anadolu liseleri yabancı dil eğitim verirken aynı zamanda Anadolu liselerinde yapılan sınavlar çok daha zor olurken diğer liselerden gelen öğrencilerle aynı puanı almaları çok bana ve bize Anadolu liselerini okuyan öğrenciler olarak haksızlık geliyor. Şimdi Selen de sanırım hak konusunda şöyle bir noktaya değinecek. Hak etmek dediğin şey aslında ne kadar altı dolu bir şey. Gerçekten hak eden mi bu sistemde geldiği yere geldi. İşte ben ona Beren'in düşüncesine katılmıyorum. Çünkü Beren'in düşüncesine ben burada katılmıyorum. Çünkü e, biz hani programa gelmeden önce de bununla ilgili bir konuşma yaptık. E, Hatta Beren'le bayağı tartıştık bu konu üzerinde. Beren şey olduğunu söylüyor. Hani e, işte Anadolu Lisesi'ne gelenlerin ya da hani bilindik isim yapmış okullara girenlerin işte seçilmiş öğrenciler olduğunu filan söylüyordun sen. Hani bu katsayı problemiyle ilgili de orada anlaşamamıştık. Ya ben ona katılmıyorum çünkü şöyle e, hani bizim hem kötü okula girenler, hani SBS'de kötü puan alıp hem de iyi okula girenler var. Ee, ondan önce ortaokula gittiklerine nasıl bir eğitim aldıklarını bilmiyoruz bu öğrencilerin. Mesela ben e, ortaokulda çok başarılıydım. Ama e, SBS'ye girdiğim zaman o kadar heyecanlanıyordum ki puanlarım hep düşüktü SBS'de. Ama okulda hep başarılıydım. SBS'de hep düşüktüm. O yüzden bir Anadolu Lisesi'ne giremedim. Hatta program başında söylemiştik. Bir koleje gitmek zorunda kaldım. Ee, tabii Anadolu Lisesine de gitmek isterdim hani daha iyi bir puan yapıp ama gidemedim o yüzden hani e, seçilmiş insan diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum okul konusunda çünkü e, eğitime göre mesela e, bunu sen de biliyorsun bazı okullar var böyle çok iyi okullarda bile olabiliyor e, öğret hani derse öğretmen girmediği için o dersi göremiyorlar. Bu tarz okullar da var. O yüzden ben katılmıyorum. Evet, yani. Aynı şekilde eşitsizliğin bu kadar olduğu bir sistemdeyken hani belki senin okulundaki yarısından daha, fazla, daha zeki olan bir kız kardeşine bakmak zorundayken, dershaneye gitme parası yokken, özel ders alamıyorken sizdekilerin bazılarını alabildiği gibi bunları nasıl eşit kefeye koyabiliriz ve nasıl hak etmiyor o zaman gittikleri yer diyebiliriz? ...gibi bir sorusu var. Peki, bence. Şimdi ben de antitezlerimi bildireyim. Şimdi birincisi e, liseye gelme mevzusu var. E, şimdi öğrenciler bir şekilde liselere giriyorlar. Bence burada esas belirleyici nokta... ...öğrencilerin liseye nasıl girdikleri değil... ...girdikten sonra ne yaptıkları. Çünkü Anadolu liselerinde... E, ...hani bunu tabii ki genellemiyorum... ...kötü veya iyiler olabilir. Fakat Anadolu liselerinde öğrenciler zaten girdikten sonra... ...belli bir eğitime tabi tutuluyor. İyi ya da kötü... Ve dolayısıyla öğrenci zaten bir değişme oluyor. Dolayısıyla biz şunu diyemeyiz. Hani Anadolu liselerinde öğrenciler hani adil mi girdi acaba o zaman onların puanlarını eşitleyelim demek çok adaletsiz geliyor bana. Çünkü Anadolu liselerine zaten giren öğrenciler em, belli bir eğitime tabi tutuluyor ve em, bu düz liseye giren öğrencilerden çok daha farklı veya diğer em, özel kolejlere em, girenlerden çok daha farklı. Dolayısıyla mesela bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela em, İstanbul dışını bilmiyorum fakat İstanbul'da 3 tane yabancı ilde eğitim veren Anadolu Lisesi var ve bunlar hani ve ben hani Anadolu liselerinde sınavlarını ve düz liselerinde sınavlarını bildiğimden dolayı çok fazla, aralarında çok fazla fark olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Ya haklısın bence de çünkü hani bu sistem yet evet yolsuzluklara yol açabilecek bir şey bu anlamda. Ama aynı zamanda şunu da düşünmek lazım aslında gerçekten çok parlak ve potansiyeli olan çocuklara da bir şans tanıyor. Hani o anlamda belki eşitsizliği biraz daha gidermeye yönelik bir adım de bakabiliriz bence. Şimdi ama şöyle bir şey de var bir saniye hemen hızlıca bir şey söylemek istiyorum. Eski sistemde de zaten okullarda birinci olanlar aynı puanı alıyorlar. Dolayısıyla bir eşitsizlik yoktu. Zaten düz lisede parlak dediğiniz öğrencilerin birinci olması veya ikinci olması veya üçüncü olması her neyse kolay. Fakat Anadolu liselerinde birinci veya ikinci olmasalar bile... Yani yüksek puan almalı gereken öğrenciler var. Dolayısıyla ben bunu söylüyorum. Hani Birincilik ikincilik mevzusunda zaten bir eşitlik söz konusu. Önemli olan aşağılardaki öğrenciler tamam. Evet buna sonra devam edeceğiz ama maalesef programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda tartışmamıza devam edeceğiz ama şimdilik size veda etmek zorundayız. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz.